31. Sohbet Hiddet, öfke ve çeşitleri Öfke, gazap, izzet ve celal sahibi Allah için olduğu takdirde iyidir. Allah'tan başkası için olduğu takdirde ise kötüdür. Mümin ancak izzet ve celal sahibi Allah için ve onun dinine yardım için hiddetlenir. Kendi nefsi için ve kendine yardım için asla hiddetlenmez. O İzzet ve Celal sahibi Allah'ın koymuş olduğu hükümlerden bir hüküm çiğnendiği zaman öfkelenir, hiddetlenir. Hem de avı elinden alınan yırtıcı bir kaplanın hiddetlenmesi gibi. Hiç şüphe yok ki İzzet ve Celal sahibi Allah da sırf kendi gazabı için gazaplanır ve sırf kendi rızası için razı olur. Gerçekte kendi şahsın için hiddetlendiğin halde, Allah için hiddet gösterisinde bulunma. Sonra münafık olur. Hiç şüphe yok ki izzet ve celal sahibi Allah için olan şeyler tamamlanır. Bakidir, sabittir, ziyadeleşir. Ondan başkası için olanlar ise değişir, sabit değildir, zahir olur. Bir işi yaptığın zaman nefsini, hevai duygu ve arzularını, şeytanını aradan çıkar. İşlediğin işi sırf İzzet ve Celal sahibi Allah için ve O'nun emrine itaat etmiş olmak için yap. İzzet ve Celal sahibi Allah tarafından olduğu tespit edilmiş bir emir bulunmadıkça hiçbir fiil yap. Bu emir ya şeriat vasıtasıyla olur veya yine şeriata uygun bulmakla beraber bizzat İzzet ve Celal sahibi Allah tarafından senin kalbine ilham edilmek suretiyle olur. Kendi bahsinde de insanlar bahsinde de, dünya bahsinde de zühd sahibi Eğer böyle yaparsan Allah seni insanlar yönünden rahata kavuştur. İzzet ve Celal sahibi hak ile ünsiyete ve onun yakınlığı ile rahata rağbet edin. Zaten onun ünsiyetinden başka ünsiyet yoktur. Onunla olan rahattan başka rahat da yoktur. Hakiki rahat ancak onunla olan rahat. Tabii ki bütün bunlar nefsinin, hevai duygu ve arzularının, bedeninin, kederlerinden temizlendikten sonra mümkün olur. Allah dostları ve tasavvuf ehli ile beraber ol. Onların sohbetinde bulun. Böylece Allah'ın onlara olan yardımı sayesinde sen de güçlenirsin. Sen de onların gözü ile görürsün. Allah da tıpkı onlarla övündüğü gibi seninle de övünür. Allah diğer kulları arasında seninle ihtihar eder. Kalbini Allah'tan başka şeylerden temizle. Zira sen onunla Allah'tan başka şeyleri görüyorsun. Önce biraz eşyayı yani Allah'tan başka şeyleri görürsün. Sonra da bunun yardımıyla mahlukatında Allah'ın fiillerini görürsün. Nasıl ki üzerinde pislikler bulunduğu halde hükümdarların huzuruna gitmen doğru olmazsa Aynen bunun gibi için batının pis olduğu halde de hükümdarların hükümdarı izzet ve celal sahibi hakkın huzuruna girmen doğru olmaz. Sen içi her türlü pis tortularla dolu bir küpsün. Bu durumda neye yararsın ki? Önce git, içindekileri değiştir, temizlen. Kötü hasretlerini iyileri ile değiştir. İşte ancak ondan sonradır ki hükümdarların huzuruna girmen Mümkün olur Senin kalbin Günahlarla dop doludur Hep insanlardan korkuyor Her şeyi onlardan umuyor Kalbin dünya sevgisiyle dop dolu Dünyadaki şeylerin Sevgisiyle dop dolu Bütün bunlar ise Kalplerin necaseti ve pisliği cümlesindendir Nefsin ölüp de Doğruluk tabutunun kapısına konmadıkça Konuşmaya hakkın yok İşte o zaman Fanilere teveccüh etmenin bir mahsur kalmaz. Fakat senin nazarında fanilerin hala mevcudiyeti bulunduğu ve sen de onlara değer verir durumda olduğun müddetçe sakın onlara elini uzatma. Hatta o eli öpecek olsalar bile sen de Allah'a yakınlığın tesiriyle bir dehşet ve bir hayret meydana gelmedikçe yani bir dehşet ve bir hayret duyacak derecede Allah'a yakın olmadıkça konuşmaya hakkın yok. Ne zaman ki dehşet ve hayret duyacak derecede Allah'a yakınlaşırsan, işte o zaman onların senin elini öpmeleri de, sana bir şeyler vermeleri de, sana gelecek bir şeye mani olmaları da, senin met etmeleri de, zemmetmeleri etmeleri de sana zarar vermez. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, artık sen onlarla değil, Allah ile meşgul olursun. Tevbe saatli olduğu takdirde iman da sıhhatte olur ve ziyadeleşir. Ehli sünnet nazarında iman ziyadeleşir de noksanlaşır da. Taat ve ibadetlerle ziyadeleşir, günah ve masiyetlerle de noksanlaşır. Fakat bu avam hakkında belirilir. Havassa yani Allah dostlarına ve tasavvuf ehline gelince onların imanı kalplerinden fanilerin çıkmasıyla ziyadeleşir. Orada fanilerin girmesiyle de noksanlaşır. Onun için tasavvuf ehli ve Allah dostları kalplerini Allah'tan başka şeylerin sevgisine asla sokmazlar. Onların imanı kendilerinin Allah ile sükunet bulmalarıyla artar. Onun gayri şeylerle sükunet bulmaları halinde ise eksilir, noksanlaşır. Onlar ancak Rablerine tevekkül ederler, ancak onun da emin olurlar. Onunla Kuvvet bulurlar ancak Ona dayanırlar Ona güvenirler ancak ve sadece Ondan korkarlar Yine ancak Ona döndürüleceklerdir Yalnız onu tevhid ederler Yalnız ve sadece Ona güvenirler Ona bir başkasını asla ortak koşmazlar Bu hususta Denemeye tabi tutulurlar Onların tevhidi Kalplerindedir İnsanları idare edişleri de zahirleri itibariyledir. Kendilerine karşı herhangi bir cahillik yapıldığı zaman onlar buna mukabil cahillik etmezler. Cahilce davranmazlar. İzzet ve Celal sahibi Allah onlar hakkında şöyle buyurur. Kendilerine cahiller cahilce davrandıkları zaman onlar Allah selamet versin deyip geçerler. Cahillerle cahillik etmezler. Furkan Suresi 63. Ayet Sen cahillerin cahilce davranışları, tabiatlarının, nefslerinin ve hevai duygu ve arzularının gersiz ve manasız heyecanları ve feverhanları karşısında sükut etmeli ve mülayim yumuşak davranmalısın. Fakat cahiller yani kendini bilmezler, izzet ve celal sahibi Hakk'a karşı açıktan açığa bir masiyet Günah işledikleri zaman sükût etmek caiz değildir. Çünkü böyle bir durumda sükût edip ses çıkarmamak haramdır. Çünkü böyle durumlarda konuşmak ibadettir. Sükût etmek ise günahtır, masiyettir. İyiliği emredip kötülüğü men etmeye gücün yeterse hemen yap. Asla kusur etme. Zira bu yani iyiliği emredip kötülüğü men etmek emri bil maruf nehi ane senin yüzüne açılmış bir hayır kapısıdır. O halde hemen o kapıdan girmekte acele et. İsa aleyhisselam dağ meyvelerinden yer, birikintilerden su içer, mağaralarda ve harabelerde barınırdı. Uyumak üzere yattığı zaman da başını ya bir yastığa koyar veya kollarını yastık yapardı. Burada esas olan Allah'tan başka hiçbir şeye gönül bağlamamak, hiçbir şeye güvenmemekti. İşte halis mümin böyle yapar. Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmez, dayanmaz. İzzet ve Celal sahibi Rabbine bu inanç ve bu şuur içinde kavuşmaya azm eder. Eğer onun dünyada bir kısım kısmetleri bulunuyorsa bunlar kendisine mutlaka gelir. O nimetlerle onun sadece zahiri hemhal olur. Onları nefsi ile alır. Fakat kalbi Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmemek, ve dayanmamak inancı ve azmi içinde olarak hep izzet ve celal sahibi Allah ile beraberdir. Dünyadan kısmetlerini alırken asla değişmez. Zira bir kere zühd kalbe yerleşti mi artık dünyalıkların bol bol gelmesi ve kısmetlerine nail olması onu değiştirmez. O ne derece çok dünyalığa sahip bulunursa bulunsun kalbi daima Allah ile beraberdir. Eğer Mümin dünyayı, ehli dünyayı, dünyevi hevesatı, zevkleri, hevesleri sevmiş olsaydı, bunlara karşı bir an bile sabredemez, gecesinde, gündüzünde onlarla meşgul olurdu. Yine mümin bunları sevmiş bulunsaydı, kulluk edemez, zahit olamaz, izzet ve celal sahibi Allah'ı zikredemez ve ona itaatte bulunamazdı. Fakat Allah bir lütuf olarak, ona nefsinin kusurlarını gösterdi. O da bunlara tevbe etti. Geçmiş günlerinde Allah'a karşı işlemiş olduğu bu kusurlarından ötürü nedamet duydu. Yine Allah ona kitap, Kur'an, sünnet, hadisler Allah Resulü'nün yaşayışı, ahlakı ve şeyhler, müşritler vasıtasıyla dünyanın kusurlarını ve denaatlerini de gösterdi. Böylece Dünya vahsinde ona züht ve takva geldi. Dünyada züht ve takva sahibi oldu. Öyle ki her ne zaman dünyanın bir kusuruna nazar etse Allah ona başka kusurları da gösterir. Bütün bunlardan sonra mümin bilir ve idrak eder ki dünya fanidir. Ömrünün sonu pek yakındır. Nimetleri elden gidicidir. Güzelliği değişicidir. Ahlakı Pek kötüdür. Eli boğazlayıcıdır. Sözleri zehirlidir. Çok imtihana tabi tutucudur. Çabuk ve çok boşayıcıdır. Kendisine bir daha dönüş yoktur. Ne aslı vardır ne de vefası onda kalmak, su üzerine bina yapmak gibi bir şeydir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, mümin onu kalbine ne bir karargah olarak kabul eder ne de bir ev sonra bir derece terakki eder kadri yücelir Allah sevgisinde ve ona bağlılıkta sebat ve istikrar kazanır böylece izzet ve celal sahibi hak kıtanır daha önceleri dünyayı kalbine karargah edinmediği gibi bu safhadan itibaren artık ahireti de karargah edilmez ve kalbinde ahiret düşüncesine de yer vermez olur bilakis Dünyada da ahirette de kalbine karargah olarak yalnız Allah'ın yakınlığını seçer. Yalnız Mevlasının yakınlığını kalbine karargah edilir. Özüvek kalbi için. Allah'ın yakınlığında bir ev yapar. İşte bu merhaleye eriştiği andan itibaren artık dünyanın imarı ona zarar vermez olur. İsterse dünyalık olarak bin adet ev yapmış ve bunlara sahip bulunmuş olsun. Zira O, bunları kendisi için değil, başkaları için yapar. Bunları yapmakla İzzet ve Celal sahibi Allah'ın bu husustaki emrine uymuş, O'nun kaza ve kaderine itaat etmiş olur. Halkın hizmetinde olarak ve onlara rahat getirme gayretinde Allah'ın emrini yerine getirir. Karanlıklar içindeki her şeye, yiyeceklere, ekmeğe, ışık getirir, nur getirir. Fakat Kendisi bunlardan bir zerre bile yemez. Onun kendine mahsus yiyeceği vardır. Bu yiyeceği ondan başkası ortak olmaz. Böylece o kendi yiyeceğinin yanında bulunduğu an yer. Başkalarının yiyeceği yanında bulunduğu an ise oruçludur, açtır. Zahid yiyeceklere ve içeceklere karşı oruçludur. Arif ise tanıdığının gayrına karşı oruçludur. O açtır. Kendi tabibinden başkasının elinden yemez. Ancak kendi tabibinin elinden yer. Onun derdi ayrılıktır, uzak oluştur. Devası ise uslattır, yakın oluştur. Zahid'in orucu yalnız gündüzleyindir. O yalnız gündüzleyin oruçludur. Arif'in orucu ise hem gündüzleyin hem de geceleyindir. O hem gündüzleyin oruçludur hem de geceleyin. O, izzet ve celal sahibi Rabbine kavuşmadıkça orucunu yemez. Arif, bütün devir boyunca oruçludur. Daima kurbiyet yakınlıktadır, hıfz ve himayede. O, bir devir boyu kalbiyle oruçludur, özüyle kurbiyet yakınlıktadır, Hıls ve himayede. Kendi şifasının Rabbine vuslattan ve ona yakın bulunmaktan, İbaret olduğunu katiyetle İdrak etmiştir Ey oğul Eğer kurtuluş felah istersen Fanileri kalbinden çıkar Onlardan asla Korkma Bir şey de bekleme Onlarla ünsiyet etme Onlarla sükûnet bulma Hepsinden süratle kaç Uzaklaş Sanki onlar ölüler ve necis, leşlermiş gibi kendilerine soğukluk göster. İşte senin için bu mertebe tahakkuk ettiği zaman izzet ve celal sahibi Allah'ı zikir anında kalbi itminan husule geldiği gibi ondan başkaları anıldığı anda da onlardan kaçış husule gelir. Allah anıldığı an kalben sükunet buluruz. Başkaları anıldığı zaman ise onlara karşı bir ürküntü duyuyorsun. 31. Sohbet Hiddet, Öfke ve Çeşitleri Öfke, Gaza